Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu 16 Yıl Sonra Tekrar Uluslararası Matematikçiler Birliği, IMU ve UNESCO tarafından 2000 yılı Dünya Matematik Yılı olarak ilan edildi. Bu yıl boyunca bilim ve teknolojinin temel taşı ve insanlığımızın ortak kültürünün çok önemli, çok temel bir bölümü olan matematiğin önemini ve yararını topluma anlatmak için bütün dünyada matematikçiler daha fazla çaba gösterecek. Her yıl olduğundan daha fazla. Konferanslar verecek, makaleler ve kitaplar yazacak, belki radyolarda söyleşiler yapacaklar. Oysa şunu biliyoruz ki, matematikçiler böyle şeylerden aslında pek de hoşlanmazlar. Neden? Çünkü matematik hakkında, matematikçi olmayanlar için makale yazmak ya da konferans vermek hiç de kolay değil. Sizin çok sevdiğiniz, kendinize adadığınızı uğraşınızı, onu soğuk, cansız, hatta zaman zaman nefret edilen bir şey olarak bilen kişilere anlatmak durumundasınız. Hele matematik araştırmalarının derin sonuçları olan teoremleri ve bunların uygulamalarını matematikçi olmayan okurlara veya dinleyicilere gerektiği gibi aktarabilmek gerçekten büyük özen ve ustalık gerektirir. Matematik sanki etrafına aşılması zor duvarlar örmüş. Matematikçi olmayanları, kendi gizemli bahçesinden uzak tutmaya çalışıyor. Bu duvarların ardında neler olduğunu pek merak etmeyiz. Gerçekten araştırmalarında matematikten yararlanan bilim insanları bile çoğu zaman matematiği salt bir araç olarak algılar. Sanki bir mikroskop, bir vinç, bir bilgisayar gibi. Sanatçılar, edebiyatçılar veya sanata edebiyata düşkün kişiler, aydınlar için ise matematik kendi dünyalarının çok uzağında, Soğuk, karanlık ve cansız bir yazısındadır. Bakın 33 yıl önce yazılmış bir yazında Çetin Altan ne diyor? Zannediyorum güzel bir gündü. Kendisi belki okuldaydı, 5 başka bir yerdeydi ama. Şöyle diyor yazısında. Uzun karanlık bir koridor, 25 mumlu ampuller. Tolstoy cebir imtihanından iyidir. Koridorda bir aşağı bir yukarı. Tolstoy iyidir cebir imtihanından. Ne diye kapattılar beni buraya? ...cebir, fizik, kimya öğretiyorlar zorla. Ne kadar ilginç değil mi? Sanki bir hapishanede, böyle loş, 25 mumluk ampullerle aydınlatılmış bir koridorda... ...bir cebir imtihanı korkusuyla e, yaşıyor. Ama öbür taraftan bakıyoruz... E, ...20. yüzyılın büyük düşünürlerinden Bertrand Russell... ...matematiğin en yüksek sanatını gösterebileceği, kusursuzluğa erişebilen... ...yüce bir güzelliği olduğunu yazıyor, söylüyor. Demek ki matematikle sanat arasında... ...bir estetik duygusunun ortaklığının ortaya çıkardığı bir şeyler var. Ama gerçekten sadece Türkiye'mizde değil... ...dünyada da matematik eğitimde galiba bir takım zorluklar var. Galiba bir zamanlar... ...eğitimlerinin bir çağında, bir yılında... ...biz gençlerimizi... Matematikten korkutuyoruz, soğutuyoruz, öyle soğutuyoruz ki onu sanki insanlık dışı bir olgu olarak görüyor. Oysa özellikle son yüzyıl içerisinde matematiğin uygulayışı, uygulama alanları, doğa bilimlerinin de dışına çıkarak, yani fiziğin, kimyanın, biyolojinin de dışına çıkarak, mühendisin hemen her alanında, ekonomide, dil bilimde, mimaride, çok daha yayıldı, yaygın bir uygulama buldu. Bunun birçok örneklerini zannediyorum bu matematik hikayeleri serisinde verebileceğim, aktarabileceğim sizlere. Bir tane çok basit bir örnek vereyim. Matematik nasıl hayatımıza giriyor? Hayatımızda matematik var mı? Bugün çok önemli bir teşhis aracımız var tıpta kullanılan. Bilgisayar destekli tomografi, bunun resmi ismi. Ama esasında bu araç ve burada kullanılan teknik 1910'da Radon tarafından kanıtlanmış, ispatlanmış bir matematik teori, teoremine dayandı. Tabi Radon bunu bu amaçla ispat etmedi bu teoremi. Yani ileride böyle bir alet ortaya çıkar, benim teoremim böyle bir uygulama bulur diye ispat etmedi. Böyle bir şey aklından bile geçmemiştim anda. Ama gerçekten Bilgisayar destekli tomograf gibi bir alete baktığımız zaman bile onun içindeki yüksek teknolojinin özü diyelim isterseniz, çekirdeği veya çıkış yeri bir matematik teoremi. Matematik evet hayatımızda bu ufacık örnek bile bunu gösterir zannediyorum. Ama bunu göremiyoruz, elle tutamıyoruz. Çünkü çoğu zaman ileri teknoloji dediğimiz olgunun içerisinde gömülü, kimi zaman da, onun özü çekirdiği tohumlandığı yer matematik zor bir konu mu? evet bazı insanlar için zor bir konu ee, insanların zekası her biri birbirinden farklı bugün eğitimciler yedi farklı zeka türünden bahsediyor bunlardan sadece bir tanesi matematik ve mantık isterseniz buna zeka demeyelim de yatkınlık ee, spor da bunlardan bir tanesi müzik de bunlardan bir tanesi bir insan için de spor çok zor olabilir veya bir müzik parçasını ıslıkla bile çalabilmek örneğin bana çok çok zor gelir. Ve bunu yapamadığım için de rahatsızlık duyarım. Ama bu benim için bir kabus da olmaz. Oysa biz okullarımızda zaman zaman çocuklarımıza sende matematik kafası yok, matematikte iyi değilsin. İşte dolayısıyla üniversiteye girişte iyi bir puan alamayacaksın maalesef iyi bir meslek sahibi olamayacaksın, diyoruz. Oysa ıslık iyi çalamayan, kulağa melodiyi iyi duyamayan, ritim duygusu olmayanlara böyle bir şey demiyoruz. Onlara bir nevi gerilikle itham etmiyoruz. Matematikle korkuttuğumuz gibi onları da müzikle korkutmuyoruz. Matematik aslında, dediğim gibi, insan zekasının ortak bir ürünü. Evet, 2000 yılı Dünya Matematik Yılı, IMU ve UNESCO bu yılı Dünya Matematik Yılı ilan etti. Bu yıl içerisinde IMU'nun Dünya Matematikçiler Birliği'nin üyesi olan Türkiye'yi temsil eden Türk Matematik Derneği de birçok etkinlik düzenleyecek. E, matematiğin önemini özellikle gençlerimize daha fazla anlatmaya çalışacak. Bakalım ne kadar başarı gösterebileceğiz. Matematik hakkında konuşmanın bir kolay yolu var. O da matematiğin uygulamalarından, hayatımızda ne kadar önemli olduğundan bahsetmek. Demin bilgisayar destekli tomografi benim bu yola sattığım zaman verdiğim bir örnek. Ama bu örnekler gerçekten çoğaltılabilir. İstediğiniz kadar çoğaltılabilir bir anlamda. Uzun uzun anlatabilirim size bugün bilgisayarlardaki bilgisayarlardaki Bilgisayarların temelinin nasıl matematik olduğunu, nasıl bol cebriğine başladığını yüzyıllarca evvel belki bu arayışın oradan Turing makinesine gelebilirim. Belki başka bir söyleşimizde, başka bir hikayemizde bunu yaparız. Hear me holler, I choose a sweet Lollapalooza in thee I feel so rich in a hut for two Two rooms, a kitchen I'm sure would do Give me just a plot and not a lot of land Thou swell and witty and crazy İnsanlar yüzyıllar boyunca sannediyorum e, göklerde olup biteni çok merak etmişler. Düşünün özellikle Akdeniz kıyıları gibi e, gökyüzü geceleri açık olan çok parlak gözüken yerlerde e, ki eski çağlardaki insanları. Düşünün bir kumsala yattınız, karanlık bir gecede göğe bakıyorsunuz, ay da yok. Görebildiğiniz binlerce Pırıl pırıl bir takım şeyler var. Bunlar zaman içerisinde kayıyor. Nedir bu? Bunu çok merak etmişler ve e, gerçekten, tabii o çağlarda elimizde teleskop yok, başka hiçbir araç yok, kendileri akılla bir evren modeli yaratmışlar. Bu modellerden ilk kabul göreni Ptolemen'in e, İskenderiyeli. E, dünya merkezli bir evren modeli ve özellikle Aristo'nun da bunu benimsemesiyle bu model orta çağlar boyunca adeta bir dogma olarak kabul edilmiş. Hani sanki bu modele karşı çıkmak kiliseye karşı çıkmak gibiymiş batı dünyasında. Yıllar sonra ortaya farklı bir model ortaya atılmış. Kopernik modeli bildiğimiz gibi. Şimdi bu modelde artık dünya evrenin merkezi değil. Güneş evrenin merkezi. Dünya da dahil, diğer gezegenler, diğer yıldızlar, bu güneşin etrafında çemberler e, çizerek dönüyorlar. Bu e, hikaye çok iyi bilinir. Kopernik'in kitabı e, derhal papalık tarafından yasaklanmıştır. Ve 1800'lerin sonuna kadar neredeyse yasaklanmış kitaplar listesinde yer almıştır. Ama tabii insanların merakı, böyle yasakları her zaman aşabiliyor. Aşmak da zorunda. Aksi halde e, insanlığın ilerlemesi pek de söz konusu olamazdı. Bunu biliyoruz. Peki ne olmuş? Ondan sonra yine 1500'lü yıllarda e, Danimarka asıllı e, bir asılzade olan Tycho Brahe isimli bir e, astronom diyelim bugünkü tabirle. E, devamlı gökyüzü gözlemleri yapmış. İlk önce e, Danimarka'da kendisine ait bir adada. Daha sonradan imparatorun çağrısı üzerine gittiği Prak şeklinde ve defterlerce defterlerce gözlem verisini kaydetmiş. Yeni bir model getirmemiş hatta Kopernik modelini de beğenmemiş ee, hala Ptoleme modeli etrafında onu ufak değişikliklerle kanıtlamaya e, çaba göstermiş. Ama veriler var, veriler Tolome modeline uymuyor. Ee, daha sonra kendi asistanı olan Kepler'e bu defterlerini ölmek üzereyken teslim etmiş. Kepler iyi bir matematikçi, çağın iyi matematikçiliğinde. İşte Kepler 1600'lerin başında, 1605-1609 arasında üç önemli doğa yasasını ortaya atar bu verileri üzerinde çalışarak. Şimdi bu doğa yasaları da e, Kopernik modelinin çok e, benzeri olan bir modelin geçerliğini ortaya koyar. Ama burada bir şey vardır. Evet, Güneş merkezdedir. Dünya ve diğer gezegenler Güneş'in etrafında çember değil, elips denen bir şekil çizer. Elips nedir? Bunun matematiği nedir? Bunu Kepler nereden biliyordu? Kendisi mi yaratmak zorunda kaldı. Ona bir bakalım. Kendisi yaratmadı bu matematiği. Sanki rafta hazır bu matematik duruyordu. Belki biraz tozlanmıştı üstü. O tozunu attığı zaman hazır bu rafta duran matematiği aldı ve kullandı. Bu matematik esasında bizim topraklarımızda ortaya çıkmış bir matematiktir. Çünkü Antalya'dan, Antalya'dan Alanya'ya doğru yola çıkarsanız, Şöyle bir 10-15 kilometre gittiğiniz zaman sol tarafa doğru bir ok görürsünüz. Bir ören yerini gösteren ok. Perge'de. İşte bu Perge şehrinde M.Ö. 200. yıllarda yaşamış olan Apollonius isimli bir matematikçiye borçluydu Kepler. Elipsler hakkındaki tüm bilgisini. Yani kendisinden 1800 yıl önce yaşamış bir matematikçiye. Evet, Pergeli Apollonius belki bugünkü hikayemizin ana konusunu olarak buna alalım, başlayalım. Pergele Apollyonus, e, antik çağların Arşimet ve öklitle beraber en önemli üç matematikçisinden biri. Kendisi bir ara İskenderiye'de çalışmış ama hep Pergele Apollonius olarak bilmiş. Pergede belki isminden de çağrışım yapacağı gibi, Bergama şehrinin, kurduğu bir koloni şehir. Zaten Antalya'da e, o zamanki e, bir dizi Bergama Kralı'nın ortak ismi olan Atalos'tan Atalya olarak ortaya çıkmış. Apollyonus ne yapmış? Apollyonus o güne kadar elipsler, hiperboller, e, daire yani çember e, gibi şekillerin ortak bir özelliği olduğunu Özlenmemiş. Ve bunu da matematiksel olarak kanıtlamış. Bunlar koninin yani külah gibi bir şekil düşünelim. Değişik şekillerde kesilmesinden ortaya çıkan geometrik şekiller. Şöyle bir külah gibi, dondurma külahı gibi bir şeyi tabanı yere gelecek yahut masaya gelecek şekilde oturtalım. Bunu tam masaya paralel kesersek güzel bir çember çıkar onu biliyoruz. Ama biraz daha eğik kesersek böyle biraz yumurta biçimi bir şekil çıkar ki buna elips diyoruz. Farklı biçimlerde kestiğimizde parabol, hiperbol gibi şeyler çıkar. İşte bunların ortak e, koninin kesitlerinin ortak özelliklerini incelemiş Apollonius. Ve bu konuda 8 kitapçık veya eski tabiriyle risale yazmış. Konik kesitleri kitabın başlıyor. Sekiz kitap diyoruz esasında elimizde bugün e, farklı dillerde de olsa sadece yedi kitabı var Apollyonus'un. Sekizinci kitabı çok eski çağlarda kaybolmuş ama sekiz kitap yazdığını Apollyonus'un ön sözünden biliyoruz. Bu kitapçıkların ilk dördünde o zaman hakkında o zamana kadar kendisinden önceki matematikçilerin koniler hakkında bildikleri e, konik kesitleri hakkında bildikleri e, ispatladıkları bütün teoremleri sistematik biçimde e, yazmış Bu anlamıyla bir araştırma kitabı diyebiliriz Ama orada durmamış Ondan sonraki 4 kitapta da kendisi sistematik biçimde konik kesitlerini yani daireyi elipsi hiperbolu parabolü incelemiş bunların yeni özelliklerini teoremler halinde ortaya koymuş bir parabolün, bir elipsin nasıl çizilebileceğini, bunların birbirlerine ne zaman teğet olacaklarını, yani tam ne zaman sadece değecekler, değebeceklerini e, çok hoş öğrenler olarak ispat etmiş ve bunları da e, işte son dört kitabında toplamış. Bu kitaplar tabi eski Yunanca. Daha sonraki yıllarda bu kitaplar e, İslam alimlerinin ilgisini çok çekmiş ve e, özellikle e, 900 bin yıllarında milattan sonra bu kitaplar ardarda arda değişik e, matematikçiler diyelim isterseniz onlara İslam alimleri tarafından Arapçaya zamanın e, bilim dili olan Arapçaya çevrilmeye başlamış. Ama onlar çevirmekle de kalmamışlar, bir kısmı da şunu yapmaya çalışmış. Sekizinci kitap kayıp, o zaman da kayıp olduğu biliniyor. Acaba 8. kitapta ne vardı? Bir matematikçi olarak onu tahmin etmeye çalışmış ve bunun hakkında bazı kitaplar da yazılmış. Hikayenin bu kısmı biraz daha matematik tarihi, daha sonra ona değinelim. Başka bir konuşmada belki. Peki, Arapça'da tekrar bu kitaplar bir canlı kazandıktan sonra, özellikle İspanya'da, İslam hakimiyeti olan İspanya'da, ee, biliyorsunuz orada belli bir zamanda değişik dinler arasında bir çatışma, zaman zaman bir geçişkenlik de var. Latinceye çevrilmiş. Ve işte Latinceye çevrildikten sonra bu kitaplar Apollonius öldükten yaklaşık 1800 yıl sonra Kepler'e ulaşmış. Kepler'de evreni modellemek için gerekli olan matematiksel bilgiyi işte o kitaplarda hazır bulu vermiş. Gerçekten çok ilginçtir böyle örnekleri serimizde, dizimizde daha da sonra da göreceğiz. Bir doğa bilinci, bir fizikçi, bir astronom, bir mühendis matematiğe ihtiyacı olduğu zaman eğer matematiği iyi biliyorsa şöyle matematiğin böyle 40 ambar gibi olan kilerini bir karıştırdığında istediğini bulabiliyor. Çoğu zaman bu böyle tabii. Her zaman demek mümkün değil. Yani matematik bir anlamda başka bilim dallarından, özellikle fen bilimlerinden, doğa bilimlerinden çok ama çok daha önde gidiyor. Peki birtakım şeyler kaybolmuyor mu? Apollonius'un 8. kitabının kaybolduğu gibi. Esasında o da ilginç. Gene eski antik çağlara bakarsak Aristo'dan bahsetmiştim. Aristo'nun fizik hakkındaki teorileri bugün bildiğimiz fizikle hiçbir ilgisi yok. Yani bir bilim tarihi kitabında yer alabilir. Ama bir ciddi üniversite giriş fiziği kitabında belki ilginç bir dipnot olarak olsa olsa o zamanlarda ne kadar komik değil mi? insanlar e, böyle algılarlarmış maddeyi diye yer alır sadece. Çünkü fizik hakkında Bildiklerimiz çok gelişti. Eski teoriler çürüldü, çürütüldü. Çürütülen teori esasında dediğim gibi ya bilim tarihi kitaplarına girer yahut da işte bir takım bilimsel kitaplarda ilginç dipnot olarak yer alır. Ondan ibarettir. Yani geçerliği kalmamıştır. Çünkü doğa bilimleri, fizik, kimya, biyoloji gibi doğa bilimleri her zaman deneyle daima daha doğruyu arar. Oysa matematik her zaman doğru. Yani bugün Apollonius'un ispatladığı bir teoreme baktığımız zaman o ispatı da e, anlayacak matematiği biliyorsak geçerlidir. Hoşumuza gider. Evet bundan 2200 sene önce yapılmış bir ispat ama e, değerinden hiçbir şey kaybetmemiş. Doğruluğundan, kesinliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Hatta şunu da söylememe izin verin, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Evet, bir matematikçi için matematik güzel bir şeydir. Onun yaşamının çok önemli bir parçasıdır. Matematikçiler bazen uzun karanlık koridorlarda bir aşağı bir yukarı dolaşarak Tolstoy Cebirin tandan iyidir diye kendi kendilerine düşünmezler. Dalıp giderler. Acaba kanıtlamak istedikleri teorem gerçekten bir kanıta sahip mi? Onu nasıl kanıtlayabilirim? Yoksa acaba bir karşı örnekle düşündüğüm şeyin yanlış olduğunu gösterebilir miyim? Başka hangi matematik teoremleri bu aklımdaki problemi çözmeme yararlı olabilir? Nereleri karıştırmalıyım? Matematikçi matematiği yaşar. Yaşarken matematik yapar. İşte bizim matematikçiler olarak sorunumuz da galiba burada oluyor. Biz matematik öğretmeye çalışıyoruz. Evet, bunu öğretmeye çalışırken de çağımızın acelecilik hastalığına bizler de kapılıyoruz. Nedir bu acelecilik hastalığı matematik açısından baktığımız zaman? Evet, öğrencimiz ister ilk öğretim okulunda olsun, ister lisede olsun e, matematiğe ihtiyacı var. Neden öyle? Çünkü belki mühendis olmak istiyor, öğrenci. Onun için matematik ihtiyacı var. Belki sadece e, matematiğe ihtiyacı var. Çünkü üniversite giriş sınavında matematik önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla biz ona kısa zamanda çok matematik öğretmeye çalışıyoruz. Öğretmeye çalışma, çalışmıyoruz esasında. Matematik bilgisi yüklüyoruz. Ona bir bilgi yüklemesi yapıyoruz. Ama matematik yapmıyoruz. Bir matematikçi nasıl düşünülür? Bir soluklanıp, onu hiçbir zaman ona aktarmıyoruz, vermiyoruz. Öyle bir çabayı bile göstermiyoruz. Hatta meraklı öğrencimiz, hocasından korkmayan meraklı öğrencimiz veya cesaretini toplayabilen meraklı öğrencimiz. Hocam bunu böyle diyorsunuz ama bunun ispatı yok mu? Hani siz dersinize başlarken ispatların önemli olduğunu, ispatsız matematik olmayacağını, Söylemiştiniz bize dediği zaman ona dönüp canım ispatları sonra öğreneceksin şimdi vaktimiz yok arkadaşlar bakın e, üniversite giriş sınavının şunun şurasında ne kaldı size sınavda bu sorular gelebilir onun için gelin biz hemen bunun nasıl yapıldığını öğreniverelim ispatı falan boş verin onu üniversitede öğrenirsiniz derse işte o meraklı çocuk matematiğe olan merakını o anda kaybeder ha kaybetmedi diyelim Üniversiteye geldi. Hadi bilgi yüklemesi testinden de çok güzel geçti. Güzel bir mühendislik bölümünü kazandı. Eh, birinci yılda matematikte okuyacak. Şimdi o çocuk düşünebilir. ha burada belki bir ispat göreceğim. Ama orada da bakar ki, aman mühendislik için şu matematiğe diye ihtiyaç var. Bu matematiğe diye ihtiyaç var. İşte türev nedir onu çok çabuk öğrenmeniz gerekli. Böyle son derece karmaşık, yapay olarak ortaya çıkmış fonksiyonların türevlerini almaya çalışır. İşte zor bir takım integrallerle uğraşır. Seri toplamı nedir diye öğrenmeden bu seri yakınsak mıdır, ıraksak mıdır diye anlamını bilmediği bir takım testler uygular. Ama gene hocasına sorduğu zaman hocam e, hiç ispat vermiyorsunuz, acaba ispatlar yok mu? İspatlar çok önemli değildir. Biz bir an önce sizde mühendisliğe lazım olan matematiği öğretmekle yükümlüyüz. Onun için isterseniz kitabınızda ispatı okursunuz ama açıkça söyleyeyim ki sınavda pek de ispat sormayız der. Evet, bugünkü matematik hikayemiz burada bitiyor. Gelecek matematik hikayelerinde tekrar buluşmak dileğiyle. Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu 16 Yıl Sonra Tekrar Açık Radyo program destekçisi olun.